Global Population Speak Out Projesi Dağ gorillerinin nesli tükenmek üzere. Bunun en temel sebebi de... ...yerli halkın... ...onların yaşam alanlarına tecavüz etmesi... ...ve bu gorillerin yaşamlarını... ...devam ettirebilmeleri için... ...ayrılmış sınırlı alanları korumak için... Hiçbir şey yapmayan uygar insanların ihmali. Diane fosil. Aşırılıklar gezegeni. Aşırı kalkınma. Aşırı nüfus. Aşırı hedefler. Bir mesel, bir cümle, bir fatura. Global Population Speak Out Projesi